Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Hamur Yıldırım. Bugün Teknik Masa'da sevgili Ömer Şahin'le birlikteyiz. Stüdyoda sevgili 3 konuğum var. Hepiniz hoş geldiniz. Ayşen Cıravoğlu, Ezgi Tezcan ve Elif Kendir bizlerle birlikte. Konumuz Ters Köşe Ekoloji. Hemen Ters Köşeden başlıyoruz. Puna yayından çıkan, 21'de devam etmekte olan Ters Köşe Ekoloji. Köşe yazılarının çeşitli yazarlar tarafından derlenerek, genişletilerek bir kitap olarak basıldığı ve çok sevdiğimiz, burada da sık sık konuk ettiğimiz Hülya Ertaş'ın da ve Ezgi'nin de girişimiyle devam etmekte olan 21 ve Puna Yayın grubunun da çıkarmış olduğu bir kitap. Geçtiğimiz haftalarda basıldı. Hatta lansman buluşması geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Ben de orada sevgili Ayşen Cirovoğlu ve Ezgi Tezcan'ı bulmuşken açık bir markta konuşalım mı önümüzdeki günlerde dedim. Ne mutlu ki şu anda kendileriyle birlikteyiz. Aynı zamanda kalabalık bir yayın kadrosu da var. Çok çeşitli, çok farklı yazarların yer yer birbiriyle çelişerek, yer yer birbirlerinin tartışmalarını genişleterek ortaya koymuş oldukları kitabın yazar kadrosundan da Elif Kendir bizlerle birlikte hoş geldiniz hepiniz. Merhaba. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Öncelikle tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Bu yayını, Puna yayının kitabını şu anda masanın üzerinde görüyor olmak büyük mutluluk. Teşekkür ederiz. Bizim için de çok büyük mutluluk. Gerçekten uzun süren bir e, sürecin ardından kitabı elimize almak büyük bir heyecan verdi bize de. E, keyifli oldu. Umarım herkes beğenerek okur. <gülüyor> evet şunu da duyurmuş olalım. İlgilenen dinleyicilerimiz için Ters Köşe Ekoloji Puna yayının kitabı geçtiğimiz haftalarda basıldı ve kitapçılarda evet, bulabilirsiniz. Evet ulaşılabilir. Merak edenler için. Peki... Nedir, neden bahseder? Bir yılı aşkın bir sürenin köşe yazılarının genişletilip, değiştirilip, değerlenmiş olduğu bu kitabın hala köşe yazılarına erişiledebiliyor değil mi? Evet, evet. aslında bizim 21 Mimar Dergisi olarak başlattığımız bir web projesi Ters Köşe Ekoloji. Temel meselemiz esasen dergide... ...imkan olup da yer veremediğimiz çeşitli konuları e, web sitesi bünyesinde 21 21.com.tr üzerinden tartışmaya açabilmekte. Bu yüzden de böyle e, çeşitli web dosyalarına başladık. Ters Köşe Ekoloji'de bu başladığımız web dosyalarından biri. E, onunla paralel olarak peyzajı açmak ve e, koruma üzerine Ad Infinitum adlı iki ayrı köşemiz daha olmuştu ki... E, ...ne mutlu iki ayrı köşeyle daha devam ediyoruz şu anda... O kitapları da bekliyoruz diyelim. Sonra stüdyoda konuşuruz önümüzdeki günler. Um, um, umuyoruz. Ee, yakın zamanda planlanan bir kitap var. Devamı da gelir diye heyecanlanıyoruz, bekliyoruz. İnşallah olur. Ee, ters köşe ekoloji de esasen bu ekoloji meselesini ana akımdan farklı bir şekilde ele almak. Bu bütün sürdürülebilir mimarlık tartışması... Ee, ...nereye doğru gidiyor derken farklı bir şekilde bakabilmek üzerine başladı. Ve e, Ayşen Cirevoğlu'yla iletişime geçtik bu süreçte. Kendisinin çalışmalarını, araştırma konularını, ben okuldan en azından hocam olduğu için Ayşen Hoca, e, aşina olduğumdan kendisine böyle bir bizim web moderatörümüz olur musunuz dedik. Ve sağ olsun kabul etti. E, bu süreçte böyle başladı. Bir yıllı e, tamamladıktan sonra aslında kitap fikri de ortaya çıktı. Şu anda ikinci yılını da tamamlamış durumdayız. E, yeni yazılara da açığız e, bu köşede. Şu andaki e, elimizdeki kitapta 12, Ayşen Hoca'nın yazısıyla beraber 13 ayrı yazı bulunuyor. Bunları da e, webte ...bulunan içeriklerin daha genişletilmiş haliyle bir araya getirdik. Yani üzerine tekrar çalışıldı. Ee, sözü de böyle buradan ben bırakayım. Hepinizin ellerine sağlık. Evet, kitabın editörlüğünü de gerçekleştiren, aynı zamanda söylediğin gibi internet projesinin de moderatörlüğünü Tabii. gerçekleştiren Ayşen Cirovoğlu da konuklarımız arasında. Siz de hoş geldiniz. Ellerinize sağlık. Bu kitap bulduk. olarak bu kalabalık ve çok sesli yayını önümde görmek söylediğim gibi mutluluk verici. Diğer yazarların da isimlerini anmak gerekirse Can Boyacıoğlu, Semin Erkenes, Berrak Kırbaşak Yürek, Elif Kendir. Kendisi şu anda bizimle birlikte yine. Esra Sert, Andakman, Merve Titizakman Akman, Zeynep Durum Arsan, Özlem Bahadır Karaoğlu, Sevgi Baysal, Fulya Özsel, Akipek ve Nurbin Paker'in katkılarıyla yayımlandı elimizdeki kitap. Aynı zamanda da Ezgi'nin de söylediği gibi burada bir kuramsal açılımlarla aslında bir ilk söz olarak gerçeklik sonrası, hakikat sonrası, çağda ekoloji tartışmaları kuramsal açıdan tartıştığınızda bir çerçeveyle aslında açıyorsunuz. Böylece hem belki ters köşe ekolojinin neden ters köşe olduğunu hem de sizin kuramsal yaklaşımınızı biraz tartışabiliriz diye umuyorum. Tabii. Çok teşekkürler. Ee, şimdi hakikaten Ezgi'nin... E, ...mailiyle başladı her şey. Bir e-posta yolladı bana. E, böyle bir hani webde bir ekolojiyle... ...ilgili bir bölüm yapmak istiyoruz... E, ...dedi. Yani iki yıl... ...kadar oldu tabii ki onun bana yazması. Böyle bir şeyi o zaman... ...hayal etmemiştik hakikaten. Çünkü... E, yani bu tür tartışmaların ne kadar ilgi çekeceğini aslında çok merkezde bir tartışma mimarlık alanında. Ama bir o kadar da böyle bir takım şemalarla, hani çok tekrarlanan şeylerle, bir takım klişeler üzerinden ilerlediği için bizim bakış açımızın nasıl bir etki yaratacağını aslında çok ilk başta tahmin edemedik ama çok güzel geri dönüşler aldık. Tabii burada bizim hani farklı tavrımız belki bir parça etkili oldu diye düşünüyorum. Çünkü aslında... E, ...ismini ters köşe ekoloji olarak koyduk. Yani dolayısıyla burada aslında bir temelden bir e, tartışma alanı açtık. Yani başlığıyla bile tartışma alanını açtığımızı düşünüyoruz. Neden ters köşe? Çünkü demin de söylediğim gibi aslında çok gündemde bir konu. Yani bu işte ekolojik, sürdürülebilir, yeşil bir sürü kavramsal e, açılımı var aslında ama e, bütün bunlar temelde bir takım e, mimarlık ve özellikle kentsel alanda çok tipik bazı e, tavırlar üzerinden tartışılıyor aslında. Yani bunlar işte böyle e, binalarda bazı e, görünürlükler elde ediyorlar. İşte binaların yeşil çatısı olduğu zaman işte çok ekolojikmiş gibi görünüyor gibi yani bazı şemalar üzerinden ilerliyor. Biz bunları bir parça başka taraflardan bakabilir miyiz diye düşündük. Çünkü bunun aslında tartışmayı beslemediğine inandık. Yani bu bu tür klişeler, yeşil binalar, binaların performansları, işte yapı kabuğuna indirgenen bazı performans ölçütleri gibi bakış açılarının verimlilik odaklı işte yapıların ee, özellikle doğayı bir kaynak olarak görmesinin dışında alternatifler var mı diye baktığımız zaman e, bu, bunu konuda biraz yazar arayışına girdik Aslında farklı pencerelerden bakan yazarlar var mı diye böyle bir etrafımıza baktık ve Dolayısıyla bu yazar kadrosu böyle oluştu Aslında bu kitabın ötesinde çok daha e, farklı alanlarda katkı yapan yazarlarımız da var Onların bir kısmı webde ki yazılardan izlenebilir. E, ama bu, hepsi aslında e, bu ana akım söylemin yani ekoloji tartışmalarının üzerindeki özellikle tabii ki mimarlık alanındaki söylemin dışındaki olasılıkları araştırdılar. Dolayısıyla böyle bir perspektiften yaklaştık. E, farklı bölümleri var sizin de söylediğiniz gibi kuramsal kısmı. İlk bölümü burada işte üç tane yazar var. Can Boyacıoğlu ile Sevin Erkeniz ve ben biraz aslında tartışmayı açmaya çalıştık. O anlamda ben açıkçası böyle biraz tarihsel bir süreç içinde bakarak ama böyle belirli bir kronoloji vermek anlamında değil ama bazı parçaları çekerek yaklaşmaya çalıştım. İşte çok Adorno'nun yanlış yaşam doğru yaşanamaz aslında önermesinden yola çıkarak. Bugün çok içinde bulunduğumuz güncel Greta herhalde Açık Radyo izleyicileri çok yakından tanıyordur. Onun aslında tavrından yola çıkarak yani bütün bu içinde bulunduğumuz post gerçeklik dönemi diye kısaca tanımlayabileceğimiz bir dünyada aslında mimarlığın Nasıl bir rolü olabilir? Yani bu ve sonuçta aslında yazının sonunda söyleyeyim, <gülüyor> bütün heyecanı ortadan kaybolsun. Yani yalan dünyada bir çevreci mekandan söz edebilir miyiz? Aslında sorusuyla sonuçlanıyor. Yani belirli tabii ki yanıtlarımız yok. Daha çok sorularımız var kuşkusuz. Dolayısıyla bu aslında te daha temel bir tartışmayı yapmamız gerektiğini özellikle mimarlık alanında özellikle doğayla yapının ilişkisi anlamında kentsel çevrelerin yaşam çevrelerinin doğayla ilişkisi açısından nasıl bir yeniden düşünme sistematiği kurulabilir? Yani onu kaynak olarak görüp sömürülmesinin bir ekolojik mimarlık olarak lanse edilmesinin ötesinde nasıl farklı işbirlikleri kurulabilir? E, açıkçası bunu biraz açmaya çalıştık. E, diğer bölümlerde de e, oldukça ilginç tartışmalar yaptığımızı düşünüyorum açıkçası. E, bir e, yap-yık-at bölümümüz var ki bu e, oldukça efsanevi bir bölüm. Belki Elif o, e, ondan biraz daha ayrıntılı bahsedebilir. Burada bütün içinde bulunduğumuz aslında bölümler Sürekli bir döngüsel gibi görünen ama aslında tamamiyle doğayı tüketime doğanın doğanın tüketilmesi ve aslında ondan yeni metalar üretilmesi e, aşamasında olan bir e, genel gidişata nasıl alternatifler sunabiliriz. E, bu, bu, bunu bu sisteme nasıl yeniden eleştiren bir gözle bakabiliriz anlamında e, katkılar sunduğumuz bir bölüm var. Kırsalla ilişkili bir bölümümüz var. Kırsal hakikaten yine alternatif bir gözle bakılması gereken bir alan diye düşünüyoruz. Çünkü kırsalda mimar olmanın bugün hani bizim genel geçer anladığımız anlamda hani gidelim işte kıra yerleşelim orada yaşayalımın ötesinde mimar olarak kırsaldaki sorumluluğumuzun acaba farklı bir boyutu var mı? Hani kentteki sorumluluktan farklı bir açılımı var mı? ...cevabını aradığımız bir bölüm var. Ve kente dair tabii ki alternatifleri araştırdığımız bir bölüm. Çünkü bu da çok önemli artık kentte ekolojinin kentle hemhal olması, iç içe geçmesi... ...birlikte var olması için de farklı alternatif pratiklerden bakmamız gerekiyor. Ona dair de pek çok açılım yaptık diye düşünüyorum kitapta. Evet, çok teşekkürler. Harika bir aslında kitabın kavramsal çerçevesini özetleme oldu bu. Dört bölümde oluşuyor kitap. Kuramsal açılımlar, yap, yık, at, kırsalda yapmak, yaşamak, kent ve alternatif pratikler. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi. Yap, yık, at bölümünün yazarlarından sürdürülebilir yıkım teknolojileri ya da mimarlıkta ölümden sonra yaşam var mı? Yazarı Elif Kendir bizlerle birlikte. Bir parça arası verelim. Sonra mimarlıkta ölümden sonra yaşam var mı? Sormak istiyorum kendisine. <gülüyor> Sevgili Elif kendini bizler için seçti. Konumuz hem insan sonrasına da göz kırpan ekolojiye başka tartışmalar açısından da bu antroposen ve hakikat sonrası çağının tartışıldığı bugün de göz kırpan tartışmalar da var. Kendisi o yüzden bir robotun bir Arya söylemiş olduğu bir parçayı bizler için seçti. Çok havalı bir parça oldu böyle bir konu için. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz kendisine. Parçanın ismini de sizden tabii alalım. Ki, tabii Ofenbach'ın Hofman masallarından Les Vazos Dona Charmix diye bir Arya. Dinleyelim sonra devam edeceğiz. Tabii. Evet Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, Ömer Şahin'le birlikteyiz ve az önce bir robot hanım kızın Ofenbağ'ın bir aryasını söylemiş olduğu parçayı dinlemiş olduk. Sevgili Elif Kendir konuklarımızdan biri bizler için seçti. Neden parçayı dinledik? Zira sevgili Ayşen Cirovoğlu ve Ezgi Tezcan'la da birlikte bu yayından geçtiğimiz haftalarda çıkan Ters Köşe Ekoloji kitabı üzerine Ters Köşe Ekoloji tartışmalarını konuşmaktaydık. Radyoyu yeni açan dinleyicilerimiz için neden bir robot kızın arya söylemiş olduğu parçayı dinledik? Çünkü ekoloji tartışmalarına, gezegenin geleceği tartışmalarına, bir arada yaşam ya da gelecek taahhülleri tartışmalarına başka köşelerden bakmayı amaçlayan bir kitap. Bugünden elimizde olan ve kitapçılarda bulabileceğiniz ters köşe ekoloji. Kitabın dört bölümden oluşmuş olduğunu konuşmaktaydık parça arasından önce. Kuramsal açılımlar, yap, yık, at, kırsalda yapmak, yaşamak, kent ve alternatif pratikler olarak dört bölümden oluşmakta. Yap, yık, at bölümü yazarlarından Elif Kendir bizlerle birlikte böylece hem biraz daha bu... ...kentsel dönüşümün çokça tartışıldığı, hı hı. Açık Radyo'daki diğer programlarda da tartışıldığı... ...ya da tüketim alışkanlıklarımızın çok tartışıldığı bir radyo aslında burası her türlü programla. O anlamda biraz kavramsal çerçeveyi bu bölümün sizinle birlikte tartışılabiliriz hem yazınızda. Hı hı, çok teşekkür ederim. Ee, Ayşen ilk başta bana bu Ters Köşe Ekoloji e, kitabı, daha doğrusu kitaptan önce web e, köşesi önerisiyle geldiği zaman... Hemen aklıma aslında yapımdan çok yıkım geldi. Çünkü e, atık tabii ki çok önemli bir konu. E, ama bunu böyle biraz daha hani ölümden sonra yaşam var mı, binaların yaşamı, bunların hepsi Ayşen'in de dediği gibi biraz daha şematik ele alınan şeyler. Ama aslında gerçekten doğayı kaynak olarak kullanmayıp da içinde olduğumuz bir tür ekolojik e, sistem olarak baktığımız zaman... Bizim dışımızda yani insanın ötesindeki her şeyinde bir yaşam döngüsü olduğunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aslında yaşam kadar yani yapım kadar ki biz mimarlar olarak yapıma her zaman daha fazla önem veriyoruz. Aslında yıkımın da çok önemli olduğu ve baştan aslında tasarlanabilir bir şey olması gerektiğini düşünerek böyle bir yazıya giriş yapmıştım. Dolayısıyla aslında böyle hani yapım teknolojileri olduğu kadar yıkım teknolojileri de önemli bir şey ve yazının içeriğine çok fazla girmeyeceğim ama böyle ekolojik tartışmalarda gerçekten bu antroposantrik yaklaşım çok zarar verici olabiliyor. Ama bir yandan da e, ya, binaları da mesela böyle bir bizim olduğumuz gibi hani yaşayan varlıklar ya da çevredeki bütün diğer hani ekolojik sistemdeki her şeyi belli yaşantı süreleri olan varlıklar olarak gördüğümüz zaman aslında belki biraz daha sürdürülebilir, biraz daha böyle şefkate dayalı bir ilişki e, kurabiliyoruz e, çevremizle. E, buradan e, aslında böyle... İlk başta web sayfasında yoktu ama daha sonra yazıyı, hani kitabı hazırlarken Kevin Lynch'in bir kitabıyla karşılaştım ve o beni çok etkiledi. Normalde aslında bir kent kuramcısı, kent imgesi üzerinde çok güzel yazıları var Kevin Lynch'in. Ama e, ölmeden önce son yazdığı bir kitap var Wasting Away diye yani e, daha sonra da işte bu atıkla nasıl başa çıkıyoruz. Hani Wasting Away bir yandan da aslında hani yavaş yavaş böyle ölmek ya da böyle zayıflamak ve eriyip gitmek gibi. bayağı ciddi böyle kentsel ölçekte atığın hani nasıl bir şey olduğunu tartışıyor ve genelde işte is, pus, çöp lağım filan bunun gibi şeylerin aslında çok da böyle dikkat edilmediği edilmeyen hani e, kentsel ögeler olduğundan bahsediyor ve şey diyor yani e, aslında böyle yıkımcılar bir tür saprofit olarak çalışıyor diyor <gülüyor> bu kentsel sistemin içinde yani hani böyle binaların de olmasından yola çıkarak böyle onları başka yerlerde kullanıyorlar ve bu her zaman bizim anladığımız anlamda geri dönüşüm olmak zorunda değil yani biraz daha e, o şeyi e, yıkım teknoloji Şeyini, çerçevesini genişletmiş oluyor aslında bu kitabında ve şeyden bahsediyor mesela işte Büyük Londra yangınında 3 hektarlık yanan bir alanın işte gemilerle Rusya'ya taşınıp St. Petersburg'un inşasında dolga alanı olarak kullanılmasından bahsediyor. Yani çok enteresan hani bir takım açılımlar ...ortaya çıkıyor ve yazın içeriğinde de böyle... ...acaba geri dönüştürmenin farklı şeyleri olabilir mi, yöntemleri olabilir mi... ...olduğu şekliyle belli şeyleri alıp tekrar bir hayat kazandırılabilir mi onlar konusunu ...böyle Hollandalı bir ekip üstünden onların söylediği superyuse... ...yani olan şekliyle belli elemanları başka durumlarda kullanmak fikrini birazcık tartışıyorum... ...2012 Mimarlar diye bir şey, <gülüyor> ofis. Böyle yani aslında kısaca. Çok teşekkürler böyle bir imkan verdiğiniz için size de Ayşen ve Ezgi'ye de. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet bir yandan da bugün özellikle neoliberal kapitalist dünyada yaşadığımız sistemler içinde... ...tüketim alışkanlıklarımızın <gülüyor> çokça sorgulandığı... ...atık alışkanlıklarımızın çokça sorgulandı ...ve sizin de kitabın girişinde değindiğiniz gibi... ...bunlar daha ziyade hızlı duş almak... ...tek kullanımlık plastiklerden kaçınmak gibi... ...bireysel bir aslında... ...çabaya da bir yönden büyük söylemlerde indirgeniyor... ...ama sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi... ...bu aslında bizim... ...mekana ya da yapma pratiklerine... ...ya da yıkma pratiklerini tekrar... Elim, ...elimize almamız ya da tekrar... ...düşünüp yeni algılar geliştirmemiz gereken... ...aslında bir... ...enerji tasarruflu ampul kullanmaktan öte... ...başka türlü bir düşünce... ...biçimi geliştiren de çeşitli tartışmaların olduğu bir kitaptan söz ediyoruz. Bunu da kıymetli bulduğumda söylemeliyim. Evet sürenin sonuna geliyoruz ama belki son olarak diğer bölümlere dair birkaç cümleyle onları da çok az aç açarak veda edebiliriz. Bilmiyorum ne dersiniz ama. Ben şuna eklemek istiyorum aslında. E, Elif Kendir'in yazısı da aslında bir soru işaretiyle başlıyor. Hı hı. Burada soru işaretiyle başlayan bir yazımız daha var. E, kır meselesi üzerine. Kırsal yerleşimlerde mimarın ne işi olabilir diye. E, aslında bence kitabın geneli pek çok soru işaretini hı hı. barındırıyor. Çünkü bütün bu yıkım süreçlerinde mimarın ne işi olabilir? Kırsalda mimarın ne işi olabilir? Ekoloji tartışmalarına farklı açıdan mimar nasıl bakabilir? Aslında bütün bu soru işaretlerini e, kapı aralamak belki. Hani direkt cevaplar üretmek değil de. Temel derdimiz en başından beri buydu. Web projesine başlarken de, web dosyası işine başlarken de. Ve e, bir şekilde bütün yazılarımızda aslında karşılığını bulduğunu düşünüyorum. O yüzden de kitap haline gelmesi büyük bir şans oldu hepimiz adına diye düşünüyorum. Evet hakikaten ben de e, yani Ezgi gibi düşünüyorum. E, aslında soru sormak belki de... E, Bilmiyorum. Çağımızın en önemli meselesi. Çünkü yanıtlar aramaktan o kadar çok yorulduk ki soru sormayı unuttuk. Aslında o yüzden bu anlamda bir e, tartışmayı açmak anlamında türlü sorular sormak için bir fırsat diye düşünüyorum. Bir şey ufacık ekleyeyim son dakikalarımızda yani bu aslında webte oluşturduğumuz ortam herkese açık. E, biz tabii ki öncelikle kendi tanıdığımız yazarlarla bu işi e, bir, elli bir yere taşıdık ama e, farklı perspektiften baktığını düşünen her yazar aslında bize katkıda bulunabilir. Bunun için e, sanıyorum e, web moderatör yani web e, editörüyle yarım birin web editörüyle iletişime geçmesi yeterli olacaktır. Birlikte ancak bir şeyleri dönüştürebiliriz ya da birlikte ancak yeni bir şeyler üretebiliriz diye düşünüyoruz. O anlamda paylaşmaya çok açık olduğumuzu buradan da söyleyeyim. Evet çok güzel bir aslında paylaşımlı bir veda etmiş olduk. Zira hem Açık Radyo programcılar arasında hem Açık Radyo dinleyiciler arasında evet burası bir mimarlık programı hepimiz mimarlar ya da en azından mekanla ilgili Didişen pratikleri olan insanlar olarak buradayız ama bu işin ekonomisi, döngüleri, sisteminin tasarlanması en az bu kadar önemli diye ben de düşünüyorum. Ki Emir Diraş'la konuk ettiğimiz geçtiğimiz hafta programlarında da aynısını söylemiştik. Katkılarınızı merakla sabırsızlıkla bekliyoruz diyelim. Ve ben çok teşekkür edeyim buraya geldiğiniz paylaştığınız için. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Tekrar duymuş olalım. Puna yayının... Taze Çıkan Kitabı, Ters Köşe ekoloji kitapçılarda bulabilirsiniz. Sevgili Arşan Cirovoğlu, Ezgi Tezcan ve Elif Kendirle ile birlikteydik bugün. Kitabın hem editörleri hem projenin gerçekleştiricileri hem de yazarları olarak burada bizlerle paylaştılar. Tekrar konuşalım yine gelin. Ben Yağmur Yıldırım, Ömer Şahin birlikteydik. Çok teşekkürler, hoşçakalın. Açık Mimarlık ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.